يا محمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل سبيلي ادعو إلى الله على بصيره أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشرك وقال تعالى في ايه الاخرى بسم الله الرحمن الرحيم tüm hayıra ümmetin uhrijet linnsi temmurune bilmarufi ve ten hevne anil münkâ ila aqil ayetil kerime sabdak Allahu yazayım Kaala Raulullahhi sallallahu Teala aleyhi ve sellem ve ive teketil Emra bilmarufi ve Nehye anil münkeri Humet beraketel vahi Rida tesabbet sekatat min ayinillah sadaka Rasulullah Sallallahu Teala Aleyhi ve Sellem. Terahhum kıl ibade hakka gidelim cemali ba kemale seyredelim. edelim. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Sevgili kardeşlerim ve değerli dinleyenlerim. Ömrümüzden bir haftayı daha geride bıraktık. Allahu Teala kârlı bir geçmiş nasip etsin. Güzel gelecekler lütfetsin, Hüsnü Hatim'e dediğimiz iyi sonlar, iyi sonunda Allah'a kavuşma anlamındaki hayatın tamamını bitirdiğimiz anımızı da kelime-i ve bunu da şehit olacağımız adreslerde haykırarak Mevlamıza kavuşmayı lütfetsin, keremesin. İslamiyet'teki gevşekliğimiz, zafımız. Hatta beraber yaşadığımız insanlardan aldığımız kötü dualar, hayvanlara, tabiata olan haksızlıklarımıza rağmen Rabbimiz bize acıyarak, merhamet ederek bu zaaflarımızı güçlendirmek, bu yanlışlarımızdan tövbe edip toparlanmakla birlikte yani Mevla bunlara gazap ederek, bunlardan dolayı bize hoş bakmaması yüzünden Allahu Teala akıbetimizi de sıkıntıya ve tehlikeye sokmasın inşallah. Amin. Peygamber Efendimiz kendi döneminde bazı yani ölümle yüzleşen insanların başında bulunmuş da onlardan birisinin mesela canı çok zor çıkıyormuş hatta bir türlü teslim edemiyormuş bunalımlı bir son yaşarken annesiyle olan problemi bu işe neden olmuş. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bin bir türlü efendim çare ve çözümlerle tabiri caizse anayla oğla anlaştırarak barıştırarak annesinin gönlünü ederek oğlunun Mevla'ya rahatlıkla kavuşmasını sağlamış böyle bir güzellik öyle bir lütufta bulunmuş o güzel sahabesine, annesiyle ister istemez insanız arkadaşlar, Mevla ile bile birçok problemimiz var. Tabi güzel peygamberimizden yani en yakınımıza da doğal olarak oluyor, diğerleriyle de öyledir. Hemen insanları bir çırpıda, bir kalemde, bir yanlışta kazıyıp atmak ve işi bitirmek de uygun değildir. Mümkün mertebe yine de ilişkileri yani sürdürmeye gayret edelim. Kopartan taraf biz olmayalım. Yani önce selam veren biz olalım. Önce el uzatan biz olalım. Önce efendim veren biz olalım. Hediyede ilk defa karşıya takdim eden biz olalım. Beklentisi bir şekilde bunları yapmaya çalışalım. Yani her şeye rağmen insanlara olan birlikteliğimizi yani müminliğe yakışır bir şekilde sürdürmeye gayret edelim. Evet koca bir haftayı daha geride bıraktık derken Allah Teala Hazretleri karlı bir ömür geçirmek lütfetsin, keremesin, etsin, nasip etsin cümlemize. Hayrun nas men tale ve hasune amalihu. İnsanların en şanslısı uzunca bir ömürü hayırla geçirendir. Çünkü ne kadar çok yaşarsanız zaten kalite bir yapıya sahipsiniz. Her gün ibadetleriniz randımanlı, iyilikler, dualar kırla gidiyor tabiri caizse. Üst üste koymuş oluyorsunuz. Ne kadar çok bu karlı ömür ee, sürerse o kadar da karınız birikiminiz ziyadeleşir tabi ki. فَمَا رَبِهَا تِجَارَتُهُمْ وَمَا كَانُوا مُحْتَد۪ينَ <gülüyor> Kur'an-ı Kerim'de onların çalışmaları, ticaretleri hiç kar getirmedi. Hidayeti de erişemediler hem sapıttılar hem de bu yatırımlarından çok büyük zarar ettiler diye kınadı kullardan etmesin Allahu Teala hazretleri. Ticareten lentebur Kur'an'daki bir ayetten alınan bir dua tarzıyla hiç zarar etmeyen bir ticaret. Yarcu ne ticareten lentebur ayetinde olduğu gibi. Öyle bir ticaret, öyle bir kazanç ki hiç zarar yok. Yani Kazanırken de zarar yok, kazandıktan sonra onu bir yatırıma yönlendirirken veya bir kenarda stokta bekletirken de böyle bir kaybın zararın olmadığı güzel bir kar lütfesin Mevla cümlemize arkadaşlar. Geçen hafta işi yani dağdan bayırdan taşımaya gerek yok. Yani konuşulacak, söylenecek çok şeylerimiz var arkadaşlar. Geçen hafta ben size... Ebu Hureyre tarihiyle gelen üç parçalı hadis-i şerifin birinci bölümünü sunmuştum. Şimdi iki ve üçüncü bölümünü size arz ediyorum. Birinci bölümüyle alakalı yine size birkaç tane buradaki önümde ajandamda notlarım var. Bir, iki, üç, dört tane söylemem gereken birisi ayet-i kerime, üçü de hadis-i şeriften oluşan notlarım var. Onu size inşallah arz edeceğim. Yıl 1995. O zamanlar tabii ki yani daha aktif görevdeydim. Buna rağmen bir yurt dışı iznimi de bir özel bir toplantıda geçirmek için izin aldım. Gittiğim yer şu anda bayağı açların, açıkların, maddi manevi sıkıntıların e, iyice halkını göçürttü. Ama psikolojikman ve manen çökertmedi dertli bir memleket. Sudan, Hartum'a gitmiştik. Orada bütün dünyadaki yani dini mevzularda insanlara hizmet için kurulmuş vakıflar dernekler hayır hasenat çalışmaları yapan insanların kurduğu efendim güzel çalışma grupları platformlara bir toplantıya iştirak etmişlerdi. Bütün dünya milletlerinden ta Amerika'da bile gelen insanlarla karşılaştık. Hatta Trinidad ve Tobago'ya bir kalem ucu kadar bir yer kaplayan dünya ...haritasında, atlasında böyle kalem ucu kadar bir yer kaplayan adalardan bile gelenler vardı. Onların demeçleri hala gözümün önünde. Yani ilk mektepte okurken bile merak etmişimdir. O gerek e, normaldeki harita metot atlaslarımızda olsun... ...gerekse dönen, yuvarlak dünya haritasında olsun... ...Amerika'nın aşağılarında iki kalem ucu kadar siyah nokta büyüklüğünde yeri olan... Ada görürdüm bu iki isimle bu iki isimdeki ada oradaki insanlarla tanışmak nasip oldu. Adamlar siyasi adamlar Müslüman olmuşlar. O toplantıda insanlara dertlerini açıklarken işin suyu başından kesme anlamında daha işin başına dediler ki bizim sizden herhangi bir ekonomik talebimiz maddi yardım beklenmemiz hiç yok. Kendi yağımızda kavruluyoruz onu bir defa bilin lütfen dediler bizim sizden talebimiz nedir? Biz Müslüman olmuş, yeni yeni toparlanmaya çalışan, yeni filizlenen bir hareketiz. İslamiyet'i bilmiyoruz. Bize Arapçası ve İngilizcesi çok güzel bile şıkır şıkır olan hocalar gönderin. Biz onları hatta finans ederiz. Ayrıca biz onları gerekirse bizim rengimizi, tipimizi beğenirlerse ki hepsi koyu renkli insanlardı. Evlendiririz gibi espriyle birlikte bir sunuş yapmışlardı. Ve o zaman şöyle bir... Düşündüm de arkadaşlar bizim memleketimizde dinden imandan yorgun düşüp vazgeçme noktasına olanlar hatta mürtetler, cayanlar, kayanlar kırla giderken allah Teala'nın böyle kenarlara serpiştirdiği minik minik adalara kim gitmiş, nasıl gitmiş, kime anlatmış, öğretmiş adamcağızlar Eşhedü en la ilahe illallahü, Eşhedü enne Muhammeden abdu ve resulü ile tanışmışlar Bir de yani bu işin dertlisi olmuşlar benim de konum biraz buna uygun olduğu için özellikle bu örneği de koyuyorum bir de bu işin hevestesi gayretlisi olmuşlar. Diğer siyah kardeşlerimize nasıl imanla, İslamla rengini artma şansımız yok ama içlerini artırız yaptığı işlere ak, pak, tertemiz yaparız gibi bir düşünceye de Allahü Teala onları sevk etmiş. Ve dünya Müslümanları hazır gelmişken, hepsini bir noktada bir yerde yakalamışken, hepsini açık bir ifadeyle lütfen bize İngilizcesi ve Arapçası şıkır şıkır böyle çok rahat olan, konuşabilen, yazabilen, Dini de çok iyi bilen elemanlar gönderin, her türlü onun maddi manevi yükünü de biz çekeriz gibi böyle bir şey dediklerini hatırlıyorum. İçim ayaklanmıştı o zaman sevinçten. Bu güzel insanları görünce Bilal-i Habeşilerin o bölgedeki versiyonlarını dinleyince. Toplantı günlerce sürdü, güzel güzel tebliğler sunuldu, İslamiyet'in beynel el dertler üzerinde duruldu. Hatta yani Yusuf El Kardavi diye şu anda dünya çapında etkinli olan bir alemin tebliğinden birkaç parça not var elimde de. 2 Nisan 1995 tarihinde aldığım notlar arasında iki parçasını söyleyeceğim uzunca notların. Birincisi arkadaşlar o zaman tabi Amerika bu kadar aktif müdahil değil dünyada şimdiki manzarasını duysaydı görseydi belki daha da canlı konuşurdu o konu hakkında. Dünya siyonizmi yani bir takım Yahudilerimle karşı çıktığı dünyadaki bu siyonist zihniyet dünya barışını sağlama ad altında her yerde Müslümanları yok etmeye çalışıyor diye bir parantezli cümlesi vardı ki hakikaten bugün bunu hep beraber seyrediyoruz görüyoruz. Yani hatta dünya siyonizminin bir parçası da Hindistan ki Amerika devlet başkanı oraya giderek biliyorsunuz. Yani şu anda İran'ı sıkıştırdığı nükleer konularla alakalı resmen onlarla nükleer üretim için hem de askeri amaçlı ve sivil amaçlı. Beş tanesi askeri amaçlı, geri kalanı sivil amaçlı. Askeri amaçlı olan en tehlikelisi denetim açık olmayacak, sivil amaçlı olan denetim açık olacak. Yani Pakistan'ın bir iki tane böyle bir minik bir çalışması var da bütün dünyayı sarstı. İran'ın ufak bir çalışması sarstı. Demek ki biz de nükleer araştırma merkezimiz biraz büyüsek bizim de başımıza ne sepetler ne çoraplar örecekler. Yani oradaki Müslümanların arkadaşlar yaptığı çalışmalarla alakalı Hindistan'a imza atarken ve onlara teknolojik destekler, Yardımlarda bulunmayı taahhüt ederken ve bütün dünyanın onların çalışmasına karşı olduğu bir ortamda Amerika tek başına bütün dünyayı da karşısına zaten her zaman aldığı gibi önemsemediği gibi yine alarak ve önemsemeyerek yani çok e, önemli imzalar atmasına rağmen Beri'ye geldiğinde aynı e, düşman ülke olaraktan komşulukları devam eden Pakistan'da sadece yani oranın devlet başkanının elini sıktı, yağlı ballı laflar etti. sureyi tövbenin Allah tarafından çok böyle yani dört dörtlük hiç böyle sağa çekilmeden çok rahat anlaşılacağı ifadeleriyle yerini bulan bir çalışma ortaya koydu. Nedir o? Yani yurdu ne küm efvahihim sizi sadece yağlı ballı laflarla raz etmeye ikna etmeye çalışıyorlar yani güçlerini düşmanlarınızla birleştiriyorlar. Düşmanlarınızı size karşı besleyip büyütüp sağlam efendim destekler yardımlar sağlıyorlar ama sizi de e, kendi menfaatleri için kullanmak amacıyla yani dünya savaşta efendim şöyle böyle hizmet ediyorsunuz şöyle böyle çalışıyorsunuz gibi ya, güzel laflarla Müslümanları kendi, kendilerine havaya sokarken öbür türlü yani kafirleri ve düşman gruplarının resmen palazlandıracak büyük gayretlerin içerisine giriyorlar allah Teala Hazretleri bunu bu ayet-i kerimede siz Müslümanlar, o münafıklar, o sizden gözükmeye çalışanlar, siz stratejik dost ilan edenler ağızlarla memnun etmeye çalışırken katleli de onu söylediklerinde inkar ediyorlar. Hiç biliyor muydunuz yani bu uluslararası terörizme destek noktasında bunun ...üretildiği, yetiştirildiği kaynak olarak... ...tehlikeli adresler olarak ilan ettikleri... ...Elif B.T.S. okutulan... ...yani İslam'ın temel... ...efendim, ilimlerinin... ...Kuran'ın bir defa dili Arapça olacak... ...Arapçaya dayalı ilimler okutulan... ...binlerce eğitim kurumları... ...özel veyahut da... ...yani devletin gözetim ve denetiminde... ...bizim Kur'an kurslarımızın usta bir şekilde... ...8 yıllık eğitimden sonra... ...eski Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Nur Yılmaz'ın... ...dediği gibi... ...3800 ile 4000 arasında... Diyanet, Diyanet işleri başkanına bağlı, milli eğitimce, jandarmaca, efendim, buna benzer istihbarat birimlerince e, ve tabii ki emniyetçi denetlenen, gözetim ve denetim altında ilimler e, verilmeye çalışan mektepler ve kurslar kapanmıştı ki bu bir süreç olarak da kapandı. Amerika işte Pakistan'da binlerce böyle eğitim kurumunu kapatmış. Hatta bir ara Dubai'ye yolum düşmüştü, orada... Yemen asıllı birkaç aileye misafir olmuştuk. Bizim Yemen'de bile diyorlar ki Yemen biraz onlara göre yine uç memleket mevcut dünyayı sarsan bir takım olayların failleri de Yemen'den çıktığını düşünüyorlar. Orada da yani devlete bağlı çok sıkı efendim bir programla denetlenen takip edilen birkaç ilahiyat içerikli okulun dışında bütün özel sektördeki Kur'an eğiten, Kuran ilmi veren Kuranla düzeltiyorum insanları eğiten mekteplerin, medreselerin kapatıldığını söylemişlerdi bir Amerikanın baskısıyla. Yani düşünebiliyor musunuz? Hristiyanlar Türkiye'deki ruhban okulunu açmaya çalışırken, sendeki din mekteplerinin can okumaya çalışıyorlar. Ve Müslümanların sesini, solunu kısmaya çalışıyorlar. Çünkü dünya emperyalizminde, dünya siyonizminde. Amerika'nın dünyadaki böyle efendim acımasız yayılma politikasında karşılarında duracak hiçbir güç daha kalmadı. Fikir ve aksiyon olarak sadece la ilahe illallah deyip öldükten sonra dirilmeye cennete cehenneme tam inanan ve Allah uğrunda canını seve seve vermeye şehitlik diye imza atan Müslümanlardan başka. Her Müslümanı kastetmiyorum. Müslüman olup da oho dininin direği namaza bile selam olmayan, o dışla muhabbeti olmayan daha yani Allah'ın hatırına başına bir, bir örtünün bir parçasını bırakın. O mübarek birbirinden güzel çarı çarşaf ve benzeri ona yakışan kıyafet tarzlarını türlerle bir ufacık. Bir karış örtüyü bile çok gören yani ona bile yaklaşamayan Müslümanların olduğu bir dünyada buna rağmen yani o bilgilerin o efendim fikirlerin öğretildiğini düşündükleri mekteplerin canına okumaktalar arkadaşlar bakın düşmanınız geliyor sizin eğitiminize karışıyor düşmanınız geliyor sizin kendi içinizdeki bütün efendim yatırımlarınıza karışıyor ve dışarıdaki düşmanla da size yasak ettiği şeyi Onlarla imzalayarak yasal hale getiriyor bakın size yasak ettiği şeyi düşmanınıza gidiyor bizzat imzasını atıyor ve yürürlüğe koruyor ve tabi bu konuları bizim siyasetçilerimiz bizim askerlerimiz efendim bizim e, ilim adamlarımız bizim uluslararası stratejistlerimiz çok iyi gözden geçirip dikkatli takip etmesi lazım bizim ülkemizdekilerde diğer ülkelerdekilerde buna hassas olmalar lazım herhalde Allahu Teala Hazretleri şöyle bir kulak kabartıp Dostumuz olduğuna göre mevla, bizim aleyhimize zararımıza kötülüğümüze bir karar alması yani böyle bir şey mümkün olmadığına göre, Memallah yürüy düzül menil alemin ben bütün alemlerin hayrını isteyen bir Rabbinizin en ufak bir kötülük bir zulüm iradetmem diyen mevlanın Sözüne sohbetine şöyle bir bakılması şöyle bir ilgi duyulması lazımdır arkadaşlar yani Mevla'yı dinlemeyenin inlemek kaderidir peygamberini izlemeyen insanın arkadaşlar alt olmak kaçınılmaz sonucudur bismillah. Fel yahzari alladhene yuhalifuna <Sessizlik> an amrihi en tusiba hum fitnetun ev yusiba hum azabun alim Sure Nur'un sondan 2. ayetin başında bu iki tane cümle okudum ayet-i sevgili kardeşlerim benim mübarek peygamberimin İşine ve yoluna ters giden Müslümanların başına çok büyük fitnelerin, musibetlerin ve yakıcı azapların gelmesi kaçınılmazdır. Dikkat etsinler, korksunlar, titresinler. Benim peygamberime muhalefet eden kimseler, kimselerin yani akıbetleri son derece acıklı olacak ve büyük musibetler, belalar içinde yüzecekler. Dönün peygamberimle barışın, anlaşın, ona muhalefet, itiraz etmeyin. Başınızı dinleyin arkadaşlar. Başı dinlemeyen ayaklar çok yorgunluk ve acı çeker, ızdırap çeker. Başını dinlemeyen asker, komutanı dinlemeyen askeri savaş kazanamaz. Müdürünü dinlemeyen efendim, e, de, müdürün el altındaki çalışanları... Yani güzel bir iş ortaya çıkartamaz. Fabrikatörünü dinlemeyen, işletme dinlemeyen insanlar güzel üretim yapamazlar. Bunun gibi örnekleri çoğaltabilirsiniz. Yani peygamberini dinlemeyen ümmetin iflah etmesi mümkün değil. İman ettiği Müslüman olduğu halde Allah'ını dinlemeyen e, kullarında iflah etmesi ve yani güzel bir sonuç ortaya koyması da mümkün değil. Yani onların söz dinlemeyenin inlemek kaderidir. Mevla Teala Hazretleri'ne bunu tatlı tatlı anlatıyor bakın. Düşmanlarınızla alakalı konuda gidin savaşın demiyorum gidin efendim böyle e, masadaki halletileceğiniz işi silahla çözün böyle bir şey zaten e, teklif bile etmek uygun değil yani sevgili peygamberimiz daha ziyade latte menevlık k l ve al afiye düşmanla sorunları silahla çözmeden yana olmayın demiştir kim olursa olsun. Hiç unutmam Allah dostlara, Evliya Allah'tan birisinin güzel bir ifadesi var. İki testi birbiriyle çarpıştığında yani sağlam testi, zayıf testiyi parçalar. Ama öbür testi de yaralanır demişti. Yani şimdi İsrail ile Filistin savaş halinde. İsrail Filistini perişan ediyor ama İsrail de çok rahat değil. Her an her şey olabilecek tedirginlikteler. Ölüm sendromuna yakalanmışlar. Hele intifada başladıktan sonra şimdi her yerde acaba otobüsten patlayacağız acaba otelde mat olacağız solacağız acaba böyle tam böyle pikniğe gitmişken mi hadi bakalım yiğitseler açık arazide rahat rahat keyifli keyifli güvenlikli bir ortam diyerek piknik yapsam onlar da rahatsız. Mevla Teala'yı dinleme noktasında bunların yaptığı hareket ve efendim e, ortaya koydukları davranış biçimini Allah özetledi için ben bir daha duyurmak istiyorum siz bunu bilin. Zaten farkındasın biliyorsan bir daha tazelemiş olursunuz. Belki birileri de bunu duyar da allah Teala'dan ona göre bir şöyle bir göz ucuyla kulağının kenarıyla belki kulak misafiri olur. Allahu Teala buyuruyor ki Müslüman olmayan dünya hakkında bu Müslümanların da kendi iç problemler ayrı bir konudur ayrı bir daldır. Mevla özellikle Irak'taki Şia-Sünni karışıklığını, Mevla kendilerine iç barışa, iç karışıklıklarını iç barışa, Türkmeniyle, arabıyla Sünni ve Şia ve diğer oluşumlarla Mevla onları iç barışa muvaffak eylesin. Yani, Tokalaşacakları, kucaklaşacakları ve gerçekten birbirlerine hayat olacakları, müjde ve mutluluk olacakları bir davranışı allah Teala'dan ben hepinizin amin diyeceği bir tarzda dua ediyor, niyaz ediyor. Mevla o müminler arasına muhabbet versin, uyum versin, fitneye alet olmaktan korusun, birbirlerinin üstüne yıkılmak yerine hep beraber toplanıp, Düşmanların üstüne yıkılma meyli versin, bana bu koltuğu verdiler, bana bu sandalyeyi verdiler. Yani o müminlerin, o ülkesinin, halklarının iyiliğini düşünen bir yapı versin. Zaten arkadaşlar kafirlerle işbirlikçiliği yapan insanlar Allahu Teala Hazretleri tarafından dünya ve ahirette cezası bırakılmaz. Böyle bir zulme engel olmak imkanı varken veya böyle bir zulme engel olma imkanı yoksa bile... Yani böyle bir zulme alet olmak gibi hangi nedenle olursa olsun e, bir kötü karara imza atan insan allah Teala Hazretleri'nin cami-ü isimli bir hadis kitabının e, hemzeli bölümündeki o meşhur bir hadis kitabıdır. Belki okumuş belki duymuşsunuzdur. İlk bölümlerinde Mevla'nın gariban insanlara, ezilmiş insanlara e, Allah-u Teala'nın bir yemini vardır herhalde değil mi? O yemini okuyorum ben işte şimdi. Ve azzeti ve celali lân sırrın kele bade hayînîn buyurmuştur sevgili Allah'ımız. Ey mazlum, mağdur, gariban, hakkı yenilen ve gariban kulum, ezik kulum. Olay anında müdahale etmedim belki. Olay anında isterdin benim müdahale etmem ama bir kader, bir program yaşanıyor. Yani bu olay anında müdahale ederek Bizim peygamberlerimize bile kesilenler, biçilenler olmadı mı Yahudilerin özellikle Hazreti Zekeriya ve Hazreti Yahya Aleyhisselam'ı nasıl katlettikleri, şehit ettikleri Allah'ın kitabında yaqtulunel enbiya ebi gayri hakkın ayetleriyle sabit değil mi? Yani kendi peygamberini kesen bir topluluk. Bugün İsrail diye o o o, o kadroyu es geçmeyin. Yani kendi peygamberini acımayan bir millet Filistinliğe mi acıyacak? Kendi Amerika'daki kendi yerli halkı olan kızıl kızılderilere acımayan bir zihniyet. Öyle bir neslin Amerika'da varlığına son veren bir zihniyet. Yani senin ığrağına güzel mi davranır zannediyorsun? Yarın başka bir bölgeye kibar mı davranacağını düşünüyorsun? Ama Mevla'nın zalimlere karşı yemini şudur. Benim bu yemini size arz etmekteki nedenim, sebebim yani amacım da şu. Siz bari arkadaşlar yani yürek onayıyla, sözlü onaylarla ne benzer onaylarla zalimlere, kötülere aman ha yani destek vermeyin, yardımcı olmayın, onay ve tasdik anlamına gelen yani hiçbir şey bulaşmayın. Ne diyor Mevla? Kulum az sonra da olsa ey mazlum, gariban, ezik kulum Allah olarak sana söz veriyorum. Biraz sonra da olsa sana kesinlikle yardım edeceğim ve düşmanlarına okuyasın bunu Kuran'dan. Allah diyor ki benim gibi kimse azap edemez. Benim gibi Allah gibi kimse da azap edemez. Allah gibi kimse bağlayamaz insanı. Dolayısıyla bunu da böyle es geçemeyeceğiz. La yarkubu fi müminin illen ve la Bunlar uluslararası hukukta tanımaz diyor Allahu Teala. Sure Tevbe'ye bakın. Aynısını Mevla hala bir daha arz ediyor, hiçbir konuda bunlara güven olmaz, ellerine imkanlar, fırsatlar ortamda müsait olup şartlarda müdahaleyi onayladığı zaman diyor, hiç bakmadan gözlerini yaşına acımadan yani size uygun görürler ve bundan da hiç tiksirmezler, yani bunu, bunu da yadırgamazlar, bunu kendileri hakkında şimdi kendileri de söylüyor. Allahu Teala hepinize imdad edesin. Bu nereden çıktı bu konuşmam? E bu kadar haftanı adılı haftanı sohbeti olur da. Bu konulara Allahu Teala Hazretlerinin Kur'an'da bime araka Allah ayetinde sure-i Nisa'da gibi ifade olduğu gibi Allah'ın gösterdiği şekilde Mevla'nın olaylara nazarını, olayları değerlendirişini el alıp da bu örnekleri o ışık altında, o mercek altında incelemezsek, bakmazsak, yani şöyle bir yandan da temas etmezsek olmaz ki. Genellikle Peygamber Efendimiz'in haftalık hutbesini dinleyenlerin sahabe-i kiramın yorumu şuydu, Memleketle dünyadaki gelişmelere mutlaka şöyle bir temas edermiş Peygamber Efendimiz. Milleti cahil bırakmaz o konuda. Allah ne diyor Resulü de iş başında, Allah ve Resulü ne diyor bu konuda? Allah ve Resulü alem demiyor mu sahabe-i kiram? Her konuda Allah ve Resulü bilir. E ee, o zaman işi bilen ne diyor bu olaylar hakkında ya? Bu doğallık yani sizin de beklediğiniz netice değil midir? Bakalım Allah ve Resulü ne diyor? Ee, Allah ve Resulünün bu tür olaylara nazarını e, size sunmazsak, şöyle ufacık bir de temas etmesek büyük eksiklik olur. Bunu yani 1995'te Yusuf el-Kardavi'nin e, bir bitiriş, tebirlerin hepsi, konuşmaların hepsi bittikten sonra kapanış konuşmasında hitamist sayılabilecek e, bir alt çıtay çakarken e, değerlendirme konuşması arasında görüyoruz. Dünya barışını sağlama ad altında o kamuflajla demokrasi getirme kamuflajıyla efendim e, şablonuyla kalkanıyla bütün dünyanın her yerinde Müslümanı yok etmeye çalışıyor demişti. Ya Keşmir'de mezara veyahut da Pakistan'a gideceksin. Bu güzel can bu Keşmir'i bize bırak Diyor efendim Hindistan kafirin mantığı budur Avrupa'nın ortasında biz Müslüman görmek istemiyoruz Bosna Ersekliler yani Adriyatik'ten itibaren şuraya kadar sürüklüp gideceksiniz kimse kalmayacak burada deyip 300 bin tane gariban dini yönden ibadet bakımından zayıf sıradan perişan çıkmış e, garip boşnak Müslümanların. O memleketi böyle yaşanmaz. Bazı mahalleleri durulamayacak hale getirmemişler miydi? Yani o o güzelim ırmakları bizim Sakarya'nın 22 gece 21 gündüz Sakarya'nın kan aktığı gibi İstiklal Savaşımız sırasında öyle yapmadılar. Yani bunların bakışı budur. E biz ne yapacağız? Allah diyor ki fahzerhum bunlara karşı dikkat et. Tedbirinizi alın. Güvenmeyin. Çünkü kişiye yılan olmaz ya, evlat. Yılandan evlat olursa onunla rahat kucaklaşarak yatabilirseniz kafir yatabilirsiniz. Atalarımızın tarihi yani atasözü tarihe mal edilmiş el anda iyi düşünmesi gereken gerçekten temcit pilavı değil. Yani hiç kendiliğe uğramayan e, bir e, hakikat olaraktan bu atasözü gavurdan dost domuzdan post olmaz düşüncesidir. Biz bunları biliriz ama yine siyasi anlaşmalar, askeri anlaşmalar, ekonomik anlaşmalar, konu komşuluk anlaşmaları bu tedbir, bu ışık altında yani dikkatli yapılması lazım. Bizim insanımız Türkiye'de yani çok açık ve net olarak kafilini ortaya koyup itiraf etmedi müddetçe ortalama Müslümandır. Yani biraz dikkatli olmaları lazım her ne kadar tonu Blair kadar dindar değillerse de bizim benim referansım, Irak Savaşı'na girerken nasıl olsa Müslüman ölecek. Müslümanın ölmesi benim için bir sıkıntı değil. O bölgeler Hristiyan dünyasının ülkemin menfaatine bilin. Eskiden beri zaten Güneş batma torluk idim ben İngiltere. Kraliçesiyim. Onun kadar dindar değilse de benim referansım, bizim referansımız İslam'dır, ayettir, hadistir, imam Azam'dır demiyorlarsa da en azından arkadaşlar yani karşıdaki insanlar İslam ünnesi bile yani üçlü ve kutsal saca yağımız olan önemli konuları bugün sıfırlamış olan bir kültürün çocuğu olduğumuz halde çok rahat bir şekilde açılmaklar, saçılmaklar, flörtler, gayrimeşru ilişkiler hatta evliliği çikin gösteren bir Türkiye'ye doğru gittiğimiz halde adam Avusturya'da senin ülkenin efendim, Avrupa Birliği'ne girmemesi yolunda çizdiği resim. AB bayrağına sarılmış çarşaflı bir hanım seni öyle gösteriyor. Yani seni bu kadar açılsan saçılsan da yani bu kadar e, onlara benzemede at boyu hatta onu onları geride bıraksam bile sana bakış olur. Dolayısıyla yani Bunların bakışı öyle olduğuna göre her ne kadar ayet-i kerimeden hadis-i şeriflerin yönelttiği yönlendirdiği adam değilsek de değilseler de yani yabancılarla olan ilişkilerde biraz daha dikkatli olmaları yani bize bakışları budur. Her ne kadar dostuz deseler de stratejik müttefik deseler de bunların bize bakışı budur dikkatli olalım aman ha bir ayağımızı kaldıralım yoğurdu üfleyelim ve çok dikkatli olalım bu kadar imzalara bu kadar anlaşmalara güvenmeyelim tedbirimizi alalım. Allah Teala'nın önerdiği şekilde vah serhum aman dikkat et. Humul adı bunlar gerçek düşmandır. Yani bunların düşmanlığı hiç geçmez. Dolayısıyla bunların yapısında, doğasında bu var. Sen de bunlara karşı bir komşuluk ilişkin vardır. Bir dünya bir köy gibi oldu şimdi. Yani alt mahalle, üst mahalle gibi olduk. Alışveriş olacak. Yani ne bileyim askeri ilişki olacak, siyasi ilişki olacak, ekonomik ilişkiler olacak, sportif İlşkiler olacak, olacak. Edebiyat alanda bir takım etkinliklerimiz. Onlar bize biz onlara turistik seyahatlerimiz oluyor. Bunlar gözden geçirilirken yani her ne kadar diyorum bir daha aynı şeyi tekrar diyorum Tony Blair gibi referansım Hristiyanlık sözünün Türkiye'deki ifadesine referansım İslam demeseniz de yani İslam'ın o konuda yani kısaca Allah'ın size yol açıcı bir şekilde sizin iyiliğinize e, ...yönlendirmek üzere... E, ...belirttiği, açıkladığı konulara... ...şöyle biraz duyarlı olmanız lazımdır. Çünkü bizim kültürümüzde... ...her ne kadar yani önemsemeseniz de... ...kendiniz bu işin pratiğinde başarız olsanız da... ...İslam dilinin büyük bir tesiri vardır. Görmez misiniz? İnsanlar seçimden seçime de olsa Kur'an öpüyorlar. E, Kur'an öpmenin bir faydası olmazsa bunlar... ...yani millet Kur'an'a değer verilmese... ...bizim siyasetçiler Kur'an yerine... ...İncil öper ve bunlardan rahatsız olmaz. Tabii. Yani... Bizim siyasetçilerimiz eğer Türkiye'deki bir takım insanları en azından Allah'ın kitabı olarak Kur'an'a değer vermese oy avcılığını Kur'an öperek yapmazlar, İncil öperler, Tevrat öperlerdi veya başka bir genel mail neredeyse ona önem veriyorlar. Hatta hiç dinle samimi ilişkisi olmayan her fırsatta İslamete bindirmeyi, gericilik, yobazlık, çağ dışlılık, çember yakalı, sakallı obazlar, çuvala girmiş tipler, kargacık burgacık, Arapyası diye yani Danimarka'ya bin bir kere fark atan bizim acayip tipler bazen bayran namazına görüyorsunuz. Bayran bazen Cuma'yı şurada kıldı diye Demek ki hala insanımız İslami değerlere önem veriyor. Referans olarak İslam'ı almasalar da İslam'dan bir takım alıntısı, kalıntısı olanlara önem verip oylarını verebiliyorlar. Dilencilerimiz bile Türkiye'de ya. Yani hangi rızayı hedefleyerek insanlardan para e, sızdırıyorlar? Allah rızası diyorlar. Yani ülkemizin dilencisi bile yani koyu renkli tiplerinden alın da bir bölgeden gelen göçmen dilencilerden devam edin de yani sıradan dinle imanla ilişki sadece Allah rızası demekten o sözü kullanmaktan ibaret olan tipler bile insanları hayır hasenat yapmaya ikna ederken Allah rızası için demiyor mu? E demek ki bu memlekette arkadaşlar her şeye rağmen Allah'ın mi ikramı kabukta da olsa dil ucuna da olsa yani İslam'la insanların belli düzeyde ilişkileri var. İşe sağlam kökten sahip çıkan samimi tiplere selam olsun ama öbürlerine Allah tam teşekkülü hidayet versin öyleyse Mevla'yı dinleyelim. Mevla'yı ciddi alalım arkadaşlar. Allah bizim dostumuzdur. Bak memleketimizin çok düşmanları var. İslam dünyasının böyle çiğ çiğ yiyecek, çıtır çıtır yiyecek düşmanları var. Ve çok da rahat üstesinden gelirler. Böyle efelikte taslamaya gerek yok. Yani bir film çevirdiğiniz bir filmle dünyaya kafa tutamazsınız. O film bizim yani biraz şişikliğimizi almış olabilir. Biraz böyle psikolojik yani cephede yapamadığımızı, piyasada yapamadığımızı, uluslararası etkinlik ve ağırlıkla ağırlıklarımızı gösteremediğimiz konuları hiç olmazsa beyaz e, perdede rahatlatıcı biraz e, şekilde e, düşünülmüş bir şey olabilir. Ama bir realite var, düşmanlarımız çok büyük. İmkanlar da bol, paraları da bol, silahlarda da bol, uluslararası, uluslararası siyasette etkinler. Destekçiler de fazlaca, uluslararası kamuoyunun yanlarını almışlar, bütün dünyadaki medyayı hemen yanlarını almışlar ve istedikleri gibi ortalığı allak bullak ediyorlar. Bizim dostumuz, düşmanlarımız madem büyüktür, güçlüdür, öyle bir dosta yapışmamız lazımdır ki bütün düşmanlarımızın hakkından gelsin ve bizi düzleye çıkarsın. O da kim olabilir? O da ancak Allah Teala olabilir. Dolayısıyla ben kendime de size de sevgili dinleyenlerim, değerli kardeşlerim. Ve bu sözün ulaşabileceği her noktadaki arkadaşıma da diyorum ki, yani Allahü Teala hazretlerle inanın, dost olursak, el yani onun ona bize uzanan rahmet elini tutarsak, onun beğeneceği temel konulara ilgi duyarsak, çok derin anlamlarda bir Müslümattan bahsetmiyorum, hiç olmazsa farzları güzel yapan, vaciplere ilgi duyan, sünnetlere önem veren, efendim haramlardan da uzak durmaya çalışan, Mevla'yı darıltmamaya gayret eden, Rızasına, sevgisine önem veren, yanlıştan hiç olmaz. Allahu Teala'nın sileceği veya da görmemekten geleceği bir takım güzelliklere imza atan birilere olursak, inanın Allah bize sahip çıkar. Allah bizi sever. Allah bizi teslim etmez. Bedir'de 3 bin melekle Müslümanlara destek verdiğini Kur'an'da Allah söylüyor. Bir, Uhud'da sayılar artınca 5 bin tane melek. Yardımıyla Müslümanlara galip getirdiğine Allah söylüyor. İki, sadece ora mı? Hayır, hayır, hayır. Allah için çırpınan, çarpışan, çabalayan, gayret eden Müslümanlara, dostlarına yani Mevla'nın, Bismillah ve enzene cünuden lem teravha ayetiyle, Allahü Teala Müslümanlara göstermeyip kafirlere gösterdiği acayip ordular indirdiğini anlatıyorum. Veme yalemü cünü Rabbike illahu Allah Teala diyor ki arkadaşlar veme yalemü kimsecikler bilemez cünü de Rabbike illahu Rabbinin ordularının sayısını ancak Allah bilir sayısız orduları var ki Allah'ın böyle orduya sayıya da ihtiyacı yok. Ve şeyin kadar, Künfe yekün değil mi? Her şeyi gücü yeten ol demekle. Bir anda işi bitiren olma dese her şeyi alt üst edecek olan güç. Mevlid okunurken özellikle bu bölüme bir daha kulak kabartırsanız sevinirim. Ol dediği bir anda var olduğu cihan olma derse mahvolur ol dem hemen arkadaşlar bu böyle oluyor. Güneşe doğ diyor doğuyor. Bat diyor batıyor. Yağmura yağ diyor yağıyor. Size yemin ederim siz de böyle şeyler yaşamış görmüşsünüzdür. Yani yeminime de gerek duymazsınız ama İstanbul Boğaz Köprü'den geçerken inanır mısınız köprünün tam ortanı bıçakla kesilir gibi Avrupa yakasının ıslak. Anadolu yakasının kurulduğunu gördüm. Yani sanki gökten bir güç bıçakla kesiyor, şuraya kadar yağacak, buradan öteye yağmayacak diyor arkadaşlar. Bolu Dağı'nda 56 tane aracı birbirine yapıştıracak kadar kar yağdıran Allah, efendim diyelim başka bir dağa yağdırmıyor, efendim Süphan Dağı'na yağdırmıyor, Erciyes'e yağdırmıyor. Orada günlük güneşlik bir ortam oluşturuyor. Her yükseltiye yağdırmaz, her noktaya indirmez. Dolayısıyla yani kün feye kün ol dese oluyor, tamam Karlar bitti. Bakın Allahü Teala Hazretleri biz baharı ne zaman bekliyorduk? Mart çıkacak. Mart kapıdan baktıracak, kazma kürek yaktıracak. İnsanlara hastanelerin kapısına dayayacak doktorlar. Bayram yapacak Martta. Eczanelere havalara zıplayacak. Yaz tatilini garanti alacak. Ama Allahü Teala bakın Martta çiçek açtırdı. Dikkat çekti mi biliyorum? Dikkatinizi çekti mi bilmiyorum. Erikler çiçek açtı ya Allah göstermesinin geçen senelerde olduğu gibi böyle hava kandırır da bizi güneş böyle yalancıktan okşar da yine bizim efendim meyvelerimiz çiçek açar sonra bir kış bastırır o meyvelerimizin çiçekleri dökülür domurcukları perişan olur da yine böyle göz göre göre böyle bir afet yaşarsak hatırlarsanız bir ara Girasun bölgesi bizi de afet bölgesi ilan edin çünkü bizim tek geçim kaynağımız fındıkçılık. Pinduğumuz pinduğumuz bitti demişlerdi. Böyle bir güzel hava kandırmacasıyla güneş bir gülmüştü onlara. Siz misiniz böyle efendim fındığı daha toplamadan faizini alıp yemeye çalışan faizle kazanmadığınız malı böyle tüccara satarak böyle yanlış yanlış Allah'ın sevmediği bir ticari yapılanma iş yapanlar deyip kızmıştı onlara herhalde diyorum bakın bir herhalde hakkımı kullanayım canım. Veyahut da salt imtihan olsun diye Mevla her zaman vermek zorunda değil ki ya ve naqsin minel emvali vel enfusi ve femarat Alemnen suresi ne oldu ki bazen eksiltirim diyor arkadaş Ben Allah'ım ya alemlerin Rabbiyim. Artırırım, eksiltirim. Sevdiklerini canla okurum. İki sevgiliyi ayırırım. E, i̇kiniz de aynı tarihte doğmadınız. İkiniz aynı tarihte öleceksiniz diye bir şart yok. Önce Şirin'i sonra Ferhat öldürür. Önce Karacoğlu'nu sonra Ela gözlü öldürür. Allah'ın takdirine karışıyorsunuz siz. Birbirinizi efendim ayrılamayacak yapışık ikiz değilsiniz ki. Onun için sevdiklerinizden bazılarına el koyar. Ürünlerinizi bazen artırır bazen eksiltir. Arkadaşlar piyasada başınızı kaşıyamayacak kadar işler böyle ne bileyim oluk oluk akan paralar olduğunda ne kadar keyiflediniz şimdi bakın piyasada işler böyle çok sakin insanlar. Artık yani iş yapma bayramı ilan ediyorlar işsizler iş bulunca iş bulma bayramı ilan ediyorlardı eskiden bir tatil olsa diyorlardı bir şey ne bileyim bir rahat tatile gidebilsek bir şöyle işlerden bir başımızı kaldırabilsek diyorlardı ama şimdi öyle değil Allah bir iş göndesine yapsak da bir tatlı tatlı yorulsak diyorlar işsiz kalmışları iş bulduğunda bayram yapıyor yani iş adamları da iş verenler de kendilerine bir iş geldiğinde bayram yapıyorlar. Aman evlatlarım ise şu kadar prim bu kadar mesai vereceğim. Bu işi şu tari yetiştirin diye sevinçlerinden böyle yani keyifli bir gece geçiriyorlar. Bir eğlence yerinde sabahlara kadar eğlenmekten daha keyifli bir gece geçiriyor. 24 saat kesintisiz makinalar çalıştığında üretim yapıp bir de satıp da hafif de şöyle bir ufak ufak paranın ucunu gördüğü zaman keyfine diyecek yok. Onun için değerli dinleyenlerim ve sevgili kardeşlerim, Allahu Teala Hazretlerini şöyle ciddi bir şekilde onunla dostumuzu gözden geçiren, Bakın dünya üstümüze geliyor, ne desen daha da gelecekler. Yani gerçekten bizim Allah'tan başka dostumuz olmadığını bir daha hatırlayın. Allahu u Teala kendisinden dinleyin ya, Metin Hoca'yı çekin, alın kenara, sen çık aradan, kalabahakı yaradan deyin ve dinleyin Mevla'yı, bakın Mevla'dan duyacaksınız, Mevla'dan işiteceksiniz. Ne diyecek Mevla biliyor musunuz? Bismillah. اِنَّمَا veli اللّٰهُ resulü ve الذين آمنوا الذين يقيمون ve و يوتون الزكاه diyecek size sureyi maide'de diyecek ki Mevla sizin gerçekten dostunuz Allah olarak benim başta benim ama e, ben sizin dostunuzum ama lütfen sizden de istediğim sizin yine size sundum arz ettim emrettim dostluk şartlarımı yerine getirir. Ve benim sevgili Peygamberim Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemsin dostunuzdur. Peşinden ne diyor ki mevla böyle efden püftten sıradan tipler değil. Kimler dostunuzdursın biliyor musunuz? Ve ledine aamenül ledine yukii munasilate ve dünezede humrakiun zekatlarını güzel güzel verenler, paranın kolu kölesi olmayanlar, paraya diş geçirene, paranın böyle esiri olmayanlar. İki, Allahu Teala Hazretlerine bükülenler. Allahu Teala böyle ne bileyim? bi bir şekilde namazlarını kılanlar ve Allah'a eğilmekten o oh, oh, nur gurur kibir havaya kapılmayanlar bunlar sizin dostunuz o zaman biz dostlarımızı bir daha gözden geçirelim diyorum ben bu konuşmamda yani kimseyi üzmeden kimseye böyle itelemeden kimseye benim darıtmadan tatlı bir akış ve seyir içerisinde düşmanımızın çok büyük olduğunu düşmanını küçümseyen her zaman yenilmeye mahkumdur derler arkadaşlar. Onları küçük görmeyin ama Allahü Ekber deyin, Allah'a sarılın. Allah Teala Hazretleri dostumuz olduğu müddetçe sırtımız dünya vahirte kesinlikle yere gelmez arkadaşlar. Mevla'nın garantisi budur. O zaman düşmanlarımız madem bu kadar kalabalık, bu kadar efendim madden güçlü, dostumuz Mevla... Allahu Teala hasretleri olduğu zaman sırtımız yere gelmeyeceği göre dostumuz daha büyük olmalıdır. Oca Allahu Teala'dır. Mevla hepimize güzel sonuçlar versin. Gözümüz açsın, gönlümüz açsın. Dostumuzu, düşmanımızı iyi bilmek nasip etsin arkadaşlar. Yani kendimizi sokacak, kendimizi zehirleyecek kimselere sarmaş dolaş olurken bize ilacı sunan, bize efendim şifayı sunan test terslemek, onların gönlünü kırmaktan bizi muhafaza etsin. Yarın başımıza bir felaket geldiğini Allah Allah deyip cephele de aslanlar gibi kükrüyecek insanlarımızı daraltmaktan da Allah bizi korusun. Ben hepinize tatlı tatlı sesleniyorum. Yarın bizi yani bir sıkıntı olduğunda hadi evlatlarım vatandır, millettir, dindir, namustur, efendim, yurttur, yuvadır, ha gayret deyip ve tek sloganla, tek sözle, tek kelimeyle Allah Allah Allah Allah Allah Allah diye yani önemli işlerde e, bu mübarek lafzatullah ile hareket Barış zamanında da Allah Allah Allah Allah denilmesine insanların yani böyle Mevla ile araların kaymak gibi olmasına yardımcı olmanız lazımdır. Zor zamanda Allah Allah dediğimizde Allah'ın bize imdad etmesini istiyorsanız Peygamberimizin ifadesiyle kolay zamanda da sen Allah demen lazımdır. Abdullah İbni Mes'ud'a. Özür abbas'a e, bindirdiği devesinin redif denilen arka bölümünde terkinde e, çocukluk yaşına rağmen yaptığı öğütte dediği gibi Ya inni uallimke kelimatin fahvasa Aman evladım çoluk çocuk deme kendine sen yaranın büyüsün peygamberin olarak sana bir takım önemli kelimeler söyleyeceğim iyi tut kafan daha demiştir. O ünlü konuşmasından bir bölümü söyleyeyim ben. Arapça olarak okuyayım. فَحْفَظِ <gülüyor> اللّٰهَا <Güzel diyorum>, özür. İhfeَظِ اللّٰهَا يَحْفَظْكَ Oğlum sen Allah'ı koru. Sen Allah'ın dinini, kitabını, sana verdiği ödev ve görevleri koru. Allah'ın e, senin yapmanı istediğin şeyleri yapmaya gayret et. Rahat, özgür ortamlarda sen ile iyi ol. يَحْفَظْكَ <gülüyor> Allah da seni korusun. Sen Allah'ın dinini korusan, sen Allah'ın değerlerine önem verir, değerlerini korusan, Allah da seni korur yavrucuğum demiş. Öbür bölümlere ders kaynamasın. Ben mealen verimize sevgili kardeşlerim ve değerli Lale Gül'ün gül dinleyicileri. Devamında demişti ki, evladım bütün dünya toplansa sana bir iyilik yapmaya niyetlenseler ve bu iş için bütün imkanlarını seferber etseler. Eğer o işin olmasını, senin hakkında o iyi sonucun oluşmasını Allah onaylımazsa olmaz evladım demiştir. Ama bütün dünya her türlü güçlerini, imkanlarını seferber ederek sana zarar vermek, kötülük vermek için toplansalar Allah müsaade etmese senin kılına zarar veremezler demiştir. Osmanlı İmparatorluğu, Osman Beycik, daha Osman Beyleriz. Daha Minik bir beyciyiz tekfurların arasında yani ezip geçilecek bir sayıya sahibiz ama Allah bizi korudu Osman Bey'imiz Orhan Bey'imiz Allah rahmet eylesin bırakın böyle ezilmeyi yenilmeyi yani Bizans'ın göbeğinde kafirlerin tam böyle avucunun içindeyken Allah bizi korudu. Bursa'ya indik, Edirne'ye göçtük, ondan sonra İstanbul'u kuşattık, İstanbul'u efendim hazmettik, hallettik Allah'ın yardımıyla. Anadolu bizim artık bir ilimiz gibi oldu, bir, birkaç sancağımız, beyli, bir parçamız oldu. Avrupa'ya açıldık, Asya'ya açıldık, uğralara doğru ilerledik. Mezopotamya ne? Mezopotamya'sı Yemen ellerinde, Veysel Karani. Ta o bölgelere kadar ulaştık, eriştik. Yani Allah korudu mu oluyor bu işler arkadaşlar. Mevla'nın korumasına bağlıdır. Allah korursa arkadaşlar sizi asla bu keyif gibi mağarada çürütmez. Ama Allah bırakırsa sizi var ya. Yani o kadar kendinizi sağlamda güvenle hissetmeyin. Mevla Teala oho. Elinizden tutmazsa Mevla korumazsa, yakanızı bırakırsa, ne halen varsa gör. Herkes buna istediğini yapsın derse alt yüz olursunuz. Kimse sizi böyle koruyamaz, kollayamaz, elinizden tutamaz. Buna da böyle bir... Hatırlatmada bulunmuş olalım Mevla akıbetimizi hayır eylesin sevindirici bir ifade kullanmıştı o da Selmani faresi Farisi İran göçmeni peygamberimizin organlarından bir parça sayılacak kadar peygamberimizin can ciğer ahbap olmuş. Selman-ı Minni denlekten uzaklardan gelmesine rağmen peygamberimizin ocağının bir parçası olmuş ehli beyt gibi olmuş o mübarek kalite sahabe-i kiramın peygamberimizden duyup kaydedip bize kadar aktarılmasında ilk isim olaraktan görev yapan Selman-ı Bakalım peygamberimizden bize ne arz etmiş bu da sonuç bildirgesinden bir parça o notlarımdan bunu da size arz etmek üzere zaten ön hazırlığımda bunlar da vardım. Məthelül mümineyinil axaveyini kemeten yedeyini təqsilü ihde humel aqrā, ihde humel düzeltiyorum. İhde humel <messizlik> uchrā. rasulullah sallallahu taala aleyhi sallam. İki müminin misali, iki kardeş Müslümanın misali, bir buçuk milyar mız diyelim. Yani 750, 750, 750 kemeten yedeyini bir el kemeten yed diyelim. 750 milyonu da öbür el oluyor. Tahsir ihdahümelukurah biri ötekini temizler, yıkar. Yani dünyanın yarısı Müslüman kardeşinin yarısı sağ el, yarısı sol el. Sağ elin bir problem oldu mu diyor Allah, sol el ona erişir. Sol elin bir problem oldu mu diyor Allah? Celle, Celle. Sağ el ona erişir. İnşallah bizden bu bekleniyor. Şimdi sağ elle sol eli birbirini kırmak üzere, birbirinin parmaklarını kırmak üzere, birbiriyle uğraşmak üzere düşmanlar kapıştırıyor. Arada kendileri arkadaşlar rahat edip kıs, kıs gülüyorlar. Onlar efendim dünyada dikkat ederseniz hiçbir adreste bu kadar çok Müslümanlarla uğraşılmıyor. Yani dünya Müslümanları bulundukları yerlerde zayıf düşülmeli, kimileri yok edilmeli ve dünya Siyonizminin emrine verilmeli bu Kritik noktalar ki Türkiye'miz de çok güzel bir yerdedir yani stratejik bir konumdayız Çanakkale Boğazı İstanbul Boğazı dünyanın böyle bir bağlantı noktasındayız önemli bir adresteyiz Orta Doğu zaten dünyanın en kilit noktalarından hala stratejik önemini son derece koruyor dolayısıyla Müslümanlarla oynuyorlar Müslümanlarla oynama amaçları niyetleri ne olursa olsun arkadaşlarım. Müslümanların yokluğu onlar için bir rahmettir. Onlara bir efendim, o Müslümanların çektiği acı onlar için bir keyif vesilesidir. Bunlar sadist, psikobak, psikobat, psikopat tipler. Hatta bazı Avrupa ülkelerinde bile gariban Avrupa ülkelerine giderlermiş. Orada önem verdiği işleri olan ayarsız, dengesiz bir millet. Yani konuşulması kel enamu belhum adal olduğu için utanç verici nice işleri bunların artık yani yaşam biçimleri, yaşam modelleri olmuş. Senin konuşmaya utanmışlar. Şey, onların gündelik hayatı olmuş. Allahu Teala Hazretleri kendisi söylüyor bunu. Hayvanlar gibidir. Ne hayvanı diyor alıp? Hayvanların ayaklarına öpsünler. Domuza kurban olsunlar. Nedir? Belhum edallu bakın. Daha sapkındırlar diyor. Daha sapkındır. Yani Mevla onlardan bahsederken hayvanlar ne kelime diyor? Belhum bel tam aksine hum onlar edallu daha dalalette, daha sapkın modellerdir diyor. Evet, hatırlarsanız arkadaş. şu Alt çıtayı çakarken şöyle konuyu bağlarken size ne diyeceğim? Geçen hafta arkadaşlar dünyaya ümmet yani Müslümanlar Allah'ın yıkacağı ahiretin şantiyesi bir efendim ne bileyim altyapısını yapmak üzere bir ekim dikim yer olaraktan bir hazırlık alan oraktan ilan etti bu dünyayı arkadaşlar tutup da cennetten daha çok önemsersek arkadaşlar Allah'ın hazırladığı adını firdevs koydu meva koydu Adin koydu ve sekiz tane apayrı isimlerle isimlendirdiği kendisi dayadığı döşediği donattığı yani tanıtımını reklamını bizzat yine Allah'ın yaptığı ve bizi de orada görmek istediğini söyledi. Üiddet li'l-muttaqin takva hazırlamışım. Müminleri hazırlamışım. Buyursunlar. Hoş gelmişler. Safalar getirmiş gibi böyle bir yoğun teşvikler, yüreklendirmeler, heveslendirmeler, iştahlandırmalarla bizzat konuya ayet ayet Allahu Teala'nın El koyduğu o güzelim cenneti ve ahireti düşünmek yerine orayı önemsemek yerine şu cennetin çöplüğü yok ama çöplüğü bile olmayacak. Eşeleyi, kabuğu, çöpü, sapı bile olmayacak dünyaya. Taparcasına önem verecek Burası stresler bunalımlara girersek kazandığımızda çıldırır. Kaybettiğimizde yine çıldırırsak. Damlara düşer atlamaya çalışırsak. Elde edemediğimiz bir netice için intiharı düşünürsek arkadaşım. Müslümanlara konuşuyorum ben şimdi değil mi? Gönül taktığımız bir kıza alamadık, istediğimiz kocaya varamadık diye yani çatılara çıkıp da çılgınlık, delilik yaparsak, kafayı yersek, yani İslamiyet'ten Allah'ın ödül vaat ettiği bir şeyi kaybettiğimizde üzülmek yerine hiç tınmazsak bile, Allah-u Teala'nın yaptığımız takdirde cehennemle, ateşle, azapla bizi Kur'an yolla uyardığı, tehdit ettiği bir günah çok rahat işrare gelirsek, vallahi billahi peygamberin verdiği ifade odur ki arkadaşlar... Nüziyat minha heybetül İslam heyet ve heybet iki şekilde okunuyormuş bu bölüm şeker Ravi ile efendim ümmetten allahu Teala Hazretlere heybeti azameti etkinliği yavruların üzerindeki tesiri sıfırlar Allah sıfırlıyor ya yani bakıyor ki bunun da derdi çul çabut bizimkine çul çabut evliyanın birisi Gariban fukara evliyadan tabii ki yani Veysel Karani gibi garip modeller. Yani zengin evliyada vardır. Allah dostlar illa yani yamanıklı elbise giyer, gariban efendim arp ekmeği yer veyahut da sadece bir çorbayla ömür geçir demeyin. E, verilerin hepsi peygamberlerin e, ışığına yürüyen, kaliteler olduğuna göre e, Hz. Süleyman gibi de evliya vardı. Süleyman peygamber zengin bir peygamberdi değil mi? Varlıklı peygamberdi. Niye zengin bir evliya Allah dost olmasın? Niye böyle fakir ve yoksullardan olursun? Zengin de çizgisi düzgün olursa, istikamet üzülü olsa zengin evliya olur. Fakir de istikamet üzere olur. Sabırlı efendim yutkunucu rıza makamında e, hoştur bana senden gelen ya gonca gül yahut diken yahut hılat yahut kefen diyen bir mantıkla ister kefen giydir Allah'ım ister devlet başkanlığı efendim kaftanı giydir ister diken batır bağırtır ister gül koklattır sevindir benim için fark etmez aşık Yunus sana kuldur ister ağlat ister güldür Lütfun da hoş kahrında hoş değil mi e, lütuf tarafından Allah'ın yağdırdığı zengin bir evliada olabilirsin sevgili dinleyenim. Kahır tarafından Mevla'nın şöyle bir e, sarsıcı Eyyubi tarzda okşadığı bir evliyada olabilirsin. Yani bundan dolayı şey yapma kendini bile sıkıntıya sokma. Allah dostlar arasında garibanlar da vardır. Allah dostlar arasında böyle efendim yok yoksul insanlar da vardır. Dünyadan kazandığın şeyden fazla havalara girmeyeceksin. Kaybettiğinden kendini böyle efendim aklını başlayacak hale gelmeyeceksin. Heybetini alır. Azametini alır Allahu Teala Hazretleri hiç önem vermedi dünya için kendini bu kadar yıpratırsan yani ölümcül e, kararlar alırsan Allahu Teala Hazretlerinin katında hiçbir ağırlığın hiçbir önemin olmaz. Hatta sivrisini en kanada kadar önem vermedi dünyaya yani ahiretten daha çok önem verirsek arkadaşlar olmaz. mevla Teala Hazretleri'ne darıtılmış oluruz ve bizim dünyada bir azametimiz biz ağırlığımız bir kilomuz kalmaz. Birinci madde buydu hatta dünyaya en ufak meyilden dolayı biliyorsunuz peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Uhud harbindeki Müslümanlar bakın o kadar yani kendinden geçik ahiretçi ahireti çok önemsiyorlar dünyaya hiç önem vermiyorlar yani çöl çocukları yani perişan bir iklimin evlatları ormansız böyle güzel bağlıklı bahçeliklerin olmadığı çöl çocukları olduğu halde Gerçekten çok ciddi bir şekilde ahiret düşkünü insanlardı. Harplerde, darplerde bu kadar e, peygamberimizle birlikte her şeye göz gelmiş ve en ufak bir itiraz, en ufak bir yürek tıkanıklı yaşanmış insanlardır. U Harbi'nde bakın savaşı kazandık. 3-5 ne bileyim kaçan düşmanın bıraktığı atlar, bir takım kumaşlar, ne bileyim eğerler, kılıçlar, e, üç beş kule dünyalıktan bir birikim söz konusu, bir orta bir ganimet var. Bizim e, okçularımız da biliyorsun bir noktadalar Allah'ın Resulü onlara Güzel talimat vermiş fakat bizimkiler Kuran'ın ifade ve itirafıyla ben bir kalemde gidiyorum çünkü işin sonuç bilirgesine yanaştık. Belki sonunda unuturum bu konuşmanın arkadaşlar Avrupa'da e, kölünden yayın yapan e, Mesut kardeşimizin ilgilendiği efendim itibar radyoya. E, önemli bir ameliyat için dua isteyen bir kardeşimiz olmuş. Allahu Teala ona hayırlı, başarılı operasyonlar versin. İkincisi onlar gurbet galip oldukları için onlara özellikle hatırlatıyorum. 7 x 313 ayetel kürsü okunmuş. Eee zannediyorum Müslümanları e, ...hayrına ve fethine ve zaferine neden olsun diye hayırlı amaçlarla... ...hayırlı amaçlarına Allah-u Teala da ikram etsin diyoruz. Evet Müslümanlar sevdikleri şeyi görünce diyor Mevla... ...min badimâ erâkum mâ tu'ubbun sevdiğiniz şey gösterilse... ...gösterdikten sonra Allah-u Teala Hazretleri... ...baktınız hemen ipi kırdınız, kirşi kırdınız... ...dünyaya en ufak şöyle bir göz ucuyla baktılar... ...ne var ne yok diye merak ettiler canım... ...böyle bir hırslarından aşırı dünyacılıklarına değil... Bakın arkadaşlar, yani işin sonuna kadar çok sağlam bir yürekle, çok sağlam bir niyetle, programla ve duruşla iş yapan o mübarek Uhud yiğitlerinden bir grup, sadece bir küçük grup, Dünyaya meyleder etmez, iş nasıl kötü sonuçlandı, Hazreti Tamza delik deşik edildi, Peygamberimizin dişi parçalandı, Oho, daha sonra 69 tane civanımızı feda ettik, e, kaybettik, şehit oldular, kaybetmedik ama yani biz kendimizi yaşayanlar olarak o kadar e, yiğit insanlardan eksilmiş olduk. Yani dünyaya en ufak böyle bir meyil etmemiz bizim altımızı üstümüze getirdi. Bu canlı bir örnek. Hatırlarsanız, hubbü dünyara rası hatiyetin demişti peygamberimiz. İnsanı kafir eden de dünya sevgisidir. Ne derseniz deyin, müşrik eden de, münafık eden de, başını da, namazdan soğutan da, ıssız, efendim, gevşek tutturan da ki, iki tane mide bağırsak böbreği, inecek çay tüttürecek, cigara yüzünden işte dünya... Zekat verdirtmeyen de, hacca göndertmeyen de dünya sevgisi. Yanındaki Müslüman'a iki çift laf Allah'tan ettirmeyen de dünya sevgisi. Ne olur ne olmaz hesapları gidiyorsun. Yani cihattan koyan da dünya sevgisi arkadaşlar. Yani hatta misafirliklerden bize bizi koyan iki tane cd istedim, iki tane dizi seyrettirmek gibi basit dünyanın kıvır zıvır bölümü. Yani ekstra zevkler. Dünyanın böyle kendisi de değil ha. Dünyanın ilave zevkleri, basit ve Adi sıradan alışkanlıklarımız, takıntılarımız bugün akrabalık ilişkilerine, arkadaşlık ilişkilerine, komşuluk ilişkilerine canlı okuyor. Yine dünya, nice insanların namusundan kopartan dünya, nice insanların böyle ebedi manevi geleceğini altçıdan dünya, huput dünya rası külli hatiyetin bu yıkılası dünya sevgisidir.'' diyor Peygamberimiz. Ee, bütün hataların ama bütün hataların başı hani içki bütün kötülüklerin anasıdır diyen peygamberimiz bütün hataların küfür dahil başında dünya sevgisi olduğunu anlatıyor ki peygamber efendimiz kendisinin böyle arkadaşlar bir ganimet taksimi sırasında yok Yemen tarafından gelen e, Beytülmale aktarılan e, e, dünyalıkların dağıtımı sırasında birileri e, sürekli istemiş. Birileri almış gitmiş tok gözlü, aç gözlü, yani dünyaya yenik düşen fukara grubu tok gözlü fakirde vardır. Kani'i diyor Kur'an-ı Kerim'e. bile müter yani böyle inatçı isteyenler, böyle yüzsüz isteyen tipler de vardır. Bir de kanaatkar tipler vardır. Allah bizi kanaatkar, zengin ve fakir etsin. Fakirsek kaderde öyle kalacaksak kanaatkar fakir etsin. Gönlü tok fakir etsin. Zenginsek Üç peşimiz olacaksa yine gönlü tok zenginesin. Yani böyle aç gözlü kasa kese hastası değil de gönül adamı zenginesin bizi inşallah. Amin. Hepsini vermiş vereceğini birilerinin hala istediğini görünce demiş ki bana bakın demiş. Et dünya hulvetün hadaratün. Dünya tatlı bir yeşilliktir demiş. İnsan buna doyamaz. Yani ben yanımda olan şeyi gizlemem demiş. Ben sizin fakirliğinden korkmuyorum. Benim size sizden korktuğum şey... Dünyanın ayağınıza düşenmesidir. ehl sünnet ve cemaatin kalelerinden birisi olan Seyyid Muhammed Alevi isminde büyük bir alim vardı. Allah rahmet eylesin Mekke eşrafından. Orada büyük medresesi, efendim eğitim kurumu olan uluslararası e, Müslüman e, topluluklardan da talebelerinin kendisine akın ve sökün ettiği mübarek bir zattı. Biz de haç münasebetiyle mi de unuttum. Evine davet olarak gitmiştik. Yemek öncesi standart ders verdiği halkada sırayla kütübü sitte okuyor. Bizim gittiğimizde buharinin hangi işte dünya ile ahiret dengelerini anlatan bir cilt okunuyordu. Oradan bu hadis şerif geçti. Yani ama akşa alekümün el fakir gibiydi bu hadislerin girişi. Ben size fakirlikten korkmuyorum. Korktuğum şey dünyanın ayağınıza yayılıp düşermesi, nimetlere gömülmeniz. Daha ne kadar çılgınlık yapabilirim? Bu parayla daha ne kadar lüks yaşayabilirim? Daha ne kadar zevk sahibi olabilirim diye. Yani paranın getirdiği dünyanın dünyalığın getirdiği rahata gömülerek Gerçekten Allah'a karşı ödevler, görevleriniz, ahirete düşkünlüğünüz azalır. Her şeyi burada halletmeye çalışan bir yapıya sahip olursunuz da yani işi kaybedersiniz gibi korkusunun o olduğunu söylemişti Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ve aleyhissalatü vesselamın bu konuları arkadaşlar notlarında eksik olduğunu düşündüm. Bu haftaya özellikle vurgulamaya çalıştım. E, koyacağım şey Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin o... T bu kalbindeki üç tane gerek alan sahabenin de. ...başına gelen felaketin belanın elli küsür gün peygamberimizin selam vermediği, hanımlarının bile onlara hizmetinin engellendiği, Müslümanların ambargosuna uğrayan... ...gökler ve yerler kendisine o kadar geniş yanımın hapishanın daha berbat geldiğini Allah'ın söylediği, o mübarek üçlü yiğit de sırf dünyaya, hurma gölgelerine ve nimetlere yenik düşmelerinden dolayı böyle bir felaketi yaşadıklarını allah Teala Hazretleri anlatıyor, kendilerine itiraf budur. Öyleyse biz hem dünyaya sahip olacağız, inşallah geminin dünya üstüne yüzüp su üstüne hayatını sü sürdürdük. Biz de bu nimetler içerisinde yüzeceğiz ama içimize almayacağız. Para kasada olacak, kese de olacak, araba, garajda, evin önünde olacak. Efendim ne bileyim ruhsatlar yani ne kadar cebimizde olsa da tapulara kadar kalbimizde olmayacak. Kalbimizi Allah'a tahsil edeceğiz. Organlarımızı özgür kullanacağız Allah'ın istediği gibi. Yani aletlerin aleti olmayacağız. Alemlerin olmayacağız. Alemlerin Rabbi Allah'ın kol olacağız. Ve gelecek haftaki dersin başlıklarından okuduğum iki ayet-i kerimeyi de tercüme edip sadece tercüme eden yani size bu haftanın sohbetine son vermiş olacağım. Sevgili dinleyen birinci ayet-i kerime Bismillah Söyle Habibim kendini tanıt. insanlara sun. De ki benim yolum, yaşam tarzım idealim, hedefim Allah'ın bana belirlediği iş, hizmet şudur. Nedir? İki nokta üst üste diyelim anlatalım. Ed'u ilallahi ala basıratın ene. Evet ben insanların hepsini Allah'a çağırırım. Gelin Allah diyelim derim. Gelin Allah dedirtelim. 124 bin peygamber Allah dedirtmek için gelmiştir kardeşlerim. Gelin biz de Allah diyelim ve Allah dedirtelim. İsteyen istediğini desin. Dedikleri kendilerine olsun. Dedikleri bir kenarda kalsın. Biz Allah diyelim ama her konuda ve Allah dedirtelim. Biz de Yerimizi alalım inşallah. Benim işim budur diyor. Sadece onun işi mi? Yok. Siz Hz. Muhammed Mustafa'nın elemanı değil misiniz? Ümmeti, cemaati onunla beraber Allah'ı bilmek, bulmak gibi hedefiniz, idareniz yok mu? Var. Öyleyse size de aynı şey söz konusudur. Evet, o men tebani bana uyan herkesin de işi odur diyor Allah-u Teala Hazretlere. Allah'a Allah noksan sıfatlardan tenzih ederim ve Allah'tan başkasına çağıran müşriklerden değilim diyor. Allah'tan başkasına çağıran müşriklik. Okuduğum Adi Şerif ikinci dilimi üçüncü dilimiyle birlikte haftaya inşallah fermarı çekiyoruz. Ne diyelim? Peygamberimiz devam etmişti ve işte hareketil emra bil ma'roof ve münker. Eğer Kur'an-ı Kerim açılır da sayfa sayfa insanlara yaşanarak anlatılmaya çalışılması. Kur'an-ı Kerim'in arkadaşlar içindeki hükümler, içindeki Efendim bilgiler insanlara anlatılması savunulması o Kur'an-ı Kerim'in Müslümanlar bereketini göremez yani uygulanmayan reçete gibi yahu yani tatbik edilmeyen kitaplar gibi dolayısıyla uygulanmayan İslamiyet'in insanlara getireceği bir şey yok duvardaki o güzel manzarasından başka size sağlıca ne olabilir ki okumazsanız inanmazsanız amel etmezseniz onunla durup onunla kalkmazsanız arkadaşlar dolayısıyla Emri bil marufu insanlara iyiliği yaymak, kötülükten caydırmak, küfürden, şirkten, isyandan, tuğyandan insanlara vazgeçirmek. Yani e, ibadetlere, güzel ahlaka ve güzel şeylere teşvik etmek gibi bir gayret olmasa diyor sevgili peygamberimiz Kur'an-ı Kerim'in hiç bereketini göremezsiniz. Sonuncu madde ümmet birbirini tenkit etsin, eleştirilsin, düzeltmeye çalışsın. Birbirine uyarsın ama karşılıklı küfürleşme, resleşme ve sertleşme olursa bu tür Müslümanlara Allah'ın katında bir değeri önemi haiz değildir. Ve insanlık itibarlarını bile kaybederler bu tür yapılarından dolayı diyor. Evet bu son iki maddeyi haftaya işleyeceğim. Sözümü şöyle bağlamak istiyorum arkadaşlar. Sevgili Peygamberimiz Tirmizi'nin son cildi kulakları hayırla çınlasın Muhammed Emin Saraç Hoca. Vefa bozacısının bitişindeki ilim yayma vefa öğrenci yordunun mescidinde böyle bir halka tedrisi vardı. 1982 ile 4 yılları, 81 ile 83 yıllar arasında 3 yıl o halka tedrisi misafir talep olaraktan katılmaya çalışmıştım. İlahiyatlı ağırlıklı ve imamlardan oluşan bir halkaydı. Orada 5. yültte yakaladım onları evet, ben benim katıldığım dönemlerde kaydettiğim bir hadis-i şerifin son cümlesiyle kapatıyorum. Buyuruyor ki sevgili peygamberimiz Ali vesselam. Evet, ne buyuruyor? Fe'du bi da vallahi bi semma'kumul müslimîn el mü'minîn ibadallah. Müthiş bir bitiriş ha. Resulullah, tam onun manevi tonajına yakışan bir ifadeyle ey kendilerine Allah'ın Müslüman adını verdiği, mümin adını verdiği topluluk. Ey Allah'ın kendilerine Müslüman dediği, mümin dediği topluluk. Size bu adı veren Allah'ın... İslam davasına çağırın, insanları imana çağırın, İslam'a çağırın. Ey kendilerine Allah'ın mümin dediği, Müslüman dediği topluluk, siz de o insanları imana ve İslam'a çağırın. İşin doğrusu budur. Demiş sevgili peygamberimiz, ben de onun dediğine bitiriyorum, onun sözün üstüne söz söylenmez. Birbirimize dua etmek üzere, haftanızın tepeden tırnağa bereketli geçmesini, hayırlara kullanılmanızı Mevla'dan niyaz ederim. Müminlere dünya ahiret saadeti niyaz ederim. Özellikle orta doğu ağırlıklı, sıkıntılı Müslümanlara Allah'ımızın imdad etmesini Allah'tan dilenirim. Birbirimize dua etmek üzere sevgili kardeşlerim ve değerli Lale Gül'ün dinleyen leri dinleyicileri gül kardeşlerim Messelam aleyküm ve Rahmetullah.